...Açık gazte ...Evet Açık Radyo Burası 94.9... ...AçıkRadyo.com ve saat 9'u 4 dakika geçiyor... ...deminde anons etmeye çalıştığım gibi... ...yeni bir program var Açık Gazete içinde yer alıyor... ...Fikret Adamağın ve Bengi Akbulut'la birlikte... ...bildiğimiz ekonominin sonu programına başlıyoruz... ...Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar yapacağız... Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Seyfi'nin 15 günde bir yaptığı bu programda Seyfi henüz tam iyileşmedi ama onun rotasyonlu olarak böyle bir programı kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Biz de. teşekkür ederiz. Seyfettin Hoca'ya da buradan çok geçmiş olsun. Tabii onun yerini doldurmak mümkün değil. Evet. Estağfurullah. Yani o da memnun Olur. olacaktır böyle bir durumdan <gülüyor> eminim. Evet. Peki ne konuşacağız? Çok heyecanlıyız. Evet. Şimdi önce bildiğimiz e, ekonominin sonu derken e, iki şeyi anlamamız gerekiyor. Bir, e, ekonomi biliminin sonu. iki yaşadığımız ekonominin sonu. Her ikisinde de e, sona yaklaşıyoruz şu anlamdaki var olan büyüme paradigması içerisinde hem ekolojik olarak hem sosyal olarak sınırlara geldik. Hatta kimi alanlarda o sınırları geçtik bile. Hani bundan sonrası çok zor gözüküyor. Dolayısıyla bir oturup bu paradigmayı problematize etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet dinleyicilerimiz arasında eminim e, az olmayan sayıda e, sizin e, bu konuda yazdıklarınızı ya da konuştuklarınızı da takip etmiş olan vardır. Yani bu büyüme çılgınlığının, kalkınma e, ihtirasının <gülüyor> çeşitli biçimlerde üzerinde duran yazılarınız <gülüyor> ve çalışmalarınız oldu zaten. Evet bizim... Yani özellikle e, bugüne kadar yazdığımız bir, bir açısından bakıyordu. Yani daha çok e, bir meşruiyet ve e, bir hedef olarak büyüme. E, ve aslında sorgulamadan hepimizin büyümenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor olduğumuz, kabul ediyor olduğumuz. Bunun tarihsel olarak neden böyle olduğuyla ilgiliydi. Ama birazcık daha geniş baktığımız zaman yani hakikaten e, ekonomilerin nasıl... performans gösterdiğini gösteren bütün göstergeler büyüme ile ilgili yani adaletle ilgili bir gösterge yok mesela ya da işte ekonomi bilimine baktığımız zaman e, büyümenin yüzdesini nasıl artırabiliriz gibi tartışmalar var e, birazcık buralarını da hem e, düşünmek lazım birazcık da büyüme belki bizde çok sorgulanması düşünülemez bir şey olmasına rağmen e, başka yerlerde Büyüme bu kadar sorgusuz, sualsiz kabul edilebilen bir yer bir şey değil. Yani birazcık da bunları tartışmak gerektiğini düşünüyoruz. Evet, yani Türkiye'ye baktığımızda solcusu, sağcısı, dinsizi, dincisi hepimiz hep birlikte e, yani o büyüme trenini atlamış gidiyoruz. Büyüyelim arkadaşlar. Büyüyelim arkadaşlar, <gülüyor> hep beraber, evet. <gülüyor> e, her bakanın tank e, yapma şeyi, projesi geliyor benim aklıma her seferinde yani. ...bir kalkınmacılık ve modernleşme... ...ki herkesin şeyi... E, ...kabul evet. ettiği... E, evet. Yani şunu söyleyelim... E, ...şu kavramlar çok iç içe geçmiş. İlerleme... ...modernleşme, kalkınma... ...bunlar büyük ölçüde eşittir... ...büyüme. Büyüdüğümüz zaman... ...bütün bunları da aynı zamanda... ...yapıyoruz şeklinde bir algı var. Ya yani bu büyük ölçüde... E, ...yani dünya genelinde de... E, Dediğim gibi büyük ölçüde geçerli ama e, yani birazdan bir gideriz üstünden 1970'lerden beri yani bu büyüme paradigması sorgulanmaya başlanmış durumda. Türkiye'de ise e, işte bir ufak grup delinin kurcaladığı ve açık radyo sayesinde de bu deli miktarını arttırmayı hedeflediğimiz <gülüyor> bir durumla karşı karşıyayız. Ya ben bakıyorum işte Club of Rome, Limits to Growth, Meadows rapor olarak geçen 1972 çalışması, daha sonra 1973'te Schumer'in yazdığı Small is Beautiful kitabı yani biraz bu işlerin başını oluşturuyor gibi geliyor. Yani biraz daha gerilere gitmek mümkün onların tarihçesinden hızlıca bir bahsedeceğiz ama... Sonuçta belki son 10 yılda diyelim kabaca 10-15 yılda diyelim degrowth de, de hareketi hem bir politik hareket olarak çıktı hem bir ekonomik hareket olarak <gülüyor> çıktı hem sosyal bir hareket olarak çıktı. Özellikle Avrupa'da ama kısmen Latin Amerika ülkelerinde degrowth'un savunulduğu bunun çeşitli... boyutlarının tartışıldığını görüyoruz. Di growth'u nasıl çevirmeliyiz? E, büyümeme ya da e, şimdi şöyle planlı ekonomik küçülme, planlı ve gönüllü ekonomik küçülme ya da ekonomik büyümeme. Bence büyümeme biraz daha iyi karşılayan bir şey. Gerçi e, yani bir küçülme de öngören bir proje ama. E, Genellikle büyümeme diye çeviriyoruz biz çevirdiğimiz zaman ya da konuşurken. Çünkü yani bir gerçekten pratik bir strateji olarak düşündüğümüz zaman büyümemeyi ya da degrowth'u önce bir büyümeme ya da büyümenin yavaşlaması. Ondan sonra özellikle büyümüş, fazla büyümüş ülkelerin küçülmesi olarak öngörülüyor ve hala ekonomik büyümeye... Belli e, materyal ihtiyaçları karşılamak için ihtiyacı olan ülkelerin bir süre daha kontrollü bir şekilde büyümesini öngörüyor. Yani böyle bir küresel strateji olarak konuştuğumuz zaman. Şimdi Fikret'in bahsettiği gibi aslında <gülüyor> fikrin felsefi olarak e, beslendiği çok yer var. E, yani belki 1970'lerdeki bu Club of Rome'lar, e, Small is Beautiful'lar falan sayılabilir ama... ...bir yandan bunlar çok nasıl diyeyim tırnak içinde elitist... Ee, önerilerdi. Club of Rome'lar falan. Limits to growth'lar. Yani, yani biraz romantik bile diyebileceğimiz. Yani ne pahasına olursa olsun küçülmemiz lazım gibi de. Yani küçülmenin ya da büyümemenin ya da bir tırnak içinde e, çevre korumanın e, ...ne gibi sosyal maliyetleri de olabileceği bir yandan... ...ya da bir takım eşitsizlikleri tekrar e, yeniden üretebileceği... ...yani nasıl bir siyaseti olacak büyümemenin... ...çok giren, e, girmeye de özen göstermeyen işler. Club of Rome deyince Roma Kulübü adı altında... ...aslında hiç de öyle sosyalist, marxist vesaire olan Tabii. insanların değil... ...belli bir mantık... Matem ...ayrıca matematiksel bir mantık kullanarak bu... Sınırları olan bir dünyanın bu kaynak Aynen. tüketimiyle bunun sürdürülmesinin mümkün olmadığını çok Aynen. oldukça erken bir tarihte ortaya koyan evet. insanlardan bahsediyoruz. Büyümeye sınır. Evet büyümeye sınır yani bunu bir ne bir toplumsal hareket olarak ne de yani bunu bir biz bu büyümenin yarattığı belli... Sosyoekolojik e, problemleri görerek değil yani tamamen böyle çok doğadan, e, toplumdan ayrı bir doğa var ve orada bir takım sorunlar çıkıyormuş gibi bir e, taraftan geliyor. Ama mesela gene Fikret'in demin bahsettiği Latin Amerika'daki felsefe yani o daha çok daha eski köklü bir felsefe yani e, toprak ana iyi yaşamak e, ve insanın doğayla ve etrafıyla bir bütün olduğu o yüzden de ona saygı göstermek zorunda olduğu Fikri çok daha eski ve o çok daha e, aslında eşitlikçi bir yere gidiyor. Yani çok daha adalet talebiyle iç içe gidebilen e, ve şu an Ekvador'da da Bolivya'da da e, hem yani yeni diyelim görece yeni e, oluşmuş devletlerin yani dev, e, hükümetlerin ve görece yeni oluşmuş anayasaların e, gördüğü e, içine aldığı bir doğa ama fikri ve doğanın da bir hakkı olduğu fikri de aslında bu felsefeye dayanıyor. Peki bu noktada ben bir şey sorabilir miyim? İkinize de yani böyle bakıldığı zaman bildiğimiz ekonominin sonu başlığı aslında belki de binlerce yıl ekonomi kavramının bile ilk ortada olmadığı ilk yerleşik yerlilerin yani bu dünya üzerinde ilk bir şekilde yaşayan yerli insanların zaten doğayla ilişkisinde olan bir kavramı şimdi tekrar tartışmaya açıyoruz. Böyle de diyebilir miyiz yani? Tabii bir yandan denebilir çünkü aslında bu yani nasıl diyeyim analitik olarak doğanın e, işte toplumdan ayrı bir şey olması ya da ekonominin toplumdan ayrı bir şey olması daha geç bir e, dönüşe tekabül ediyor. Onu Fikret hocam daha detaylı anlatabilir ama e, mesela modernleşmenin aydınlanma ve modernleşme e, fikriyle özellikle doğanın insandan ayrı ve insanın üzerine tahakküm kurabileceği. Kontrol edebileceği ve kendi çıkarları için kullanabileceği olduğu fikri zaten hani orta çağ sonunda olan bir şey. Evet orada ufak bir parantez açalım. İktisat bilimine baktığımız zaman işte merkantilistler meseleyi nasıl ulus devletler daha büyür, çok daha onlarda somut olarak altın ve diğer zengin e, materyallerin, madenlerin miktarı nasıl daha arttırılır, nasıl maksimize edilir? sorunsalı üzerinden görmüşler. Adam Smith'e baktığımızda, daha sonraki klasik iktisatçılara baktığımızda hep tartışmanın odağında büyüme, büyüme ile ilintili sorunlar var. Ama büyümenin sorgulanmasını görmüyoruz. Bu büyük ölçüde bunun ayrıntılarına ileride zaten gireceğiz ilerki e, top Program. programlarımızda. Eee Marksist literatürde de benzeri bir akümülasyon üzerinden giden yaklaşım var. Şu anki ortodoks iktisada baktığımız zaman oradaki temel yine kaygunun büyüme odaklı olduğunu görüyoruz. Yani bir performativite varsa yani iktisat bilimi insanların biraz da nasıl iktisat yapmaları gerektiğine dair bir şey söylüyorsa oradaki mesaj çok net bence ve o mesajın masaya yatırılması, tartışılmaya başlanması en azından akademik anlamda Konuştuğumuz literatüre gidiyor. Yani bunların da işte 70'lerden başladığını düşünecek olursak... ...aslında akademik literatürün geçmişi çok çok... E, ...iktisat bilimi ya da ekonomi politik bilimi düşünüldüğü zaman... E, ...ufak ve dar bir alana sıkışmış durumda. Ama yine önümüzdeki e, programlarda ayrıntılı aktarmaya çalışacağız. E, bayağı ciddi bir açılım olduğu. Yani büyümeyelim de işsizlik mi olsun büyümeyelim de fakirlik mi artsın tadındaki eleştirilere ki şu anki yapı dikkate alındığı zaman şu anki eşitsizlikler dikkate alındığı zaman bu kaygıların önemli kaygıları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun karşılıkları verilmeye başlandı alternatifler oluşturulmaya başlandı. Bunları aynı zamanda besleyen ciddi bir sosyal hareket var. Bunlar bir araya geliyorlar, toplantılar yapıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar, çeşitli politik aktivitelerin içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla akademik dünyada politik aktivizm Degrowth hareketinde son 10-15 yılda baya bir buluşmuş durumda. Bundan bu, da bahsedeceğiz. Evet, bu büyümeme konferansları da epey bir zamandan beri dördüncüsü mü yapıldı mı? yapıldı, evet. Son, evet. galiba. Biz gittik, on, Fikretle ben onu e, gittik. 2009'da ilk e, Paris'te baş, yani ilk Paris'te yapılmıştı. Sanırım 2010 Paris'te onu daydı. Barcelona. Bir tane arada Venedik'te var ama... ...diğerlerini şey yapamadım... ...şimdi hatırlayamadım. Sanırım... Git, ...bir git, tane daha var Venedik'te. Gittikçe büyüyen bir şey Aynen. var. Şimdi burada ben... ...bir de demin... ...Fikret'in özellikle... ...sözünü ettiği önemli bir şeyi... ...birazcık da açalım bu gerizgahta ...diye düşündüm. Yani bunun... ...sağ ve sol açısından... ...yani ideoloji açısından da... ...fazla fark etmediğini... ...görüyordum. Özellikle de mesela ben... ...subjektif olarak spekülasyon yapacağım ama... ...Türkiye'de solun da bu büyüme tutkusuyla tamamen kendini kaptırmış olduğunu... ...siz de buna değinen şeyleriniz, hmm. yazılarınız da oldu. Bu solu da bir anlamda handikapa sokuyor. Yani evet. engelliyor gibi. Ne diyorsunuz buna? <gülüyor> yani şöyle e, ben başlayayım <gülüyor> Fikret Ben nefes alıyorum. Devam et, e, orada bir şey geçirdi. E, yani bir yandan çok doğru. Hatta Sergi Tuş ki e, şeyin işte bu Büyümeme Hareketi'nin en büyük felsefi babalarından e, onun böyle e, solun ekonomizmi diye bir yazısı var. E, tavsiye ederim okumak isteyenlere. Ee, çok doğru bir yandan yani bunun tabii açıklamaları var yani solda bir yani sağı solu ideolojiyi geçen bir belki modernleşme ve modernliğin e, ilerlemenin kriteri olarak önümüze koyduğu bir ekonomi, ekonomik büyüme var. Bir ekonomizm var yani solu sağlaşan. Ee, öte yandan e, bunu tarihsel olarak da düşünmek mümkün yani bir soğuk savaş dönemi bir Sovyetler e, gibi bir şey var yani tarihsel bir gerçeklik var ve orada da iş yani kim daha çok büyüdü kim daha iyi işte tank tüfek yaptı falan ya da yani hani sadece militerist harcamalar açısından değil yani kim toplumunun refahını daha iyi sağladı yani bunu büyüme evet. yoluyla yaptı gibi de bir şey var. Belki hani Küba'yı falan birazcık bunun dışında çık çıkarabiliriz ama e, bir, öte yandan da dünya üzerindeki aslında solun her ülkedeki solun yani Çin ve Rusya tarafından çok şekillendiğini düşününce yani bunun dışında bir şey üretilememesini ben çok şaşırtıcı karşılamıyorum. Bir tek e, Türkiye'de bence şu an Kürt hareketi biraz büyümeme yani büyüme ajandasının ötesinde ekolojik e, demokrasi ve e, konfederizm falan gibi fikirleri de getirerek adileşittikçe ekolojik bir ekonomiden bahsederek bence bunu biraz kırabiliyor. O da son 10 senedir yani ondan i̇şte, öncesi yok. Yeşil ve Sol Parti'nin tabii bu konuda çalışmaları var onu da burada belirtmek durumundayız ama genel olarak evet. e, dediğin çok doğru. ...Türkiye'deki sol bunu kesinlikle problematize etmedi. Bunun üzerine kafa yormadı. Galiba bunun en belirgin şekli, en yakın zamandaki belirgin şekli... ...Ermenek'teki maden kazası sonrasında haber analiz programlarında karşı karşıya gelen... E, ...hükümet ve ana muhalefet partisinin katıldığı programlarda olmuştu. Herkes birbirine karşı ama aynı zamanda herkesin hemfikir olduğu bir konu da var. O maden oradan çıkarılacak. Yani kömür oradan çıkarılacak. Ne pahasına olursa olsun çıkarılacak. Çünkü büyümenin en büyük kalemlerinden bir tanesi doğal kaynakların kullanılması. Bu konuda hem fikirler ama nasıl çıkarılacağı, çıkarılırken hangi kaynakların kullanılacağı ya da hangi yolların kullanılacağı konusunda epey bir kavga vardı. En belirgin olduğu nokta buydu galiba. Benim en yakın zamanda karşılaştığım buydu işte. Ise. Yani şüphesiz nasıl büyünüldüğü önemli bunu da tartışacağız. Yani sosyal maliyetleri... minimize eden bir büyüme mi, yoksa sosyal maliyetlerle ilgilenmeyen bir büyüme mi, ekolojik maliyetleri düşünen bir büyüme mi, düşünmeyen bir büyüme mi? Ama bizim burada ifade etmeye çalıştığımız husus, öyle de büyüsen, böyle de büyüsen bir şekilde bu büyüme paradigmasını kırmadığınız zaman, bu tür maliyetlerden kurtulamayacağınız. Yani çok ciddi bir enerji ıı, talebini, ...beraberinde getiriyor. Bu enerjiyi siz ya kömürden... ...ya nükleerden... ...tamam hani belki alternatif enerji kaynakları da olabilir... ...ama bir şekilde sağlamanız lazım. Bunlar beraberinde ciddi riskler... ...getiriyor, ciddi... ...çevresel yıkımlar getiriyor. Çok ciddi ekolojik maliyetler... ...şimdi kalkıp açık radyoda... ...iklim e, değişikliğiyle ilgili... ...sıkıntılardan <gülüyor> bahsetmeyelim. E, Biyoçeşitlilik... ...üzerinde çok ciddi tahribat var... doğal kaynak kullanımı konusunda çok ciddi sıkıntılar var neokoloniyel diyebileceğimiz baskılar var yani tırnak içinde gelişmiş ülkeler gelişmelerinin önemli bir parametresini işte gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynakları üzerinden sağlıyorlar bu yıllarca böyle oradaki maliyetler var ve de tabi bütün bunlara ilave etmemiz gereken sosyal maliyetler var Evet, bu işin kuruluşu da zaten belki de buradan 500 yıllık geçmişte işte Latin e, Amerika dediğimiz yerin bu İspanyollar başta olmak üzere yok edilmesiyle bütün kuzeyden güneye kadar bütün Amerika kıtasının oradan getirilen altınlarla aslında evet. e, finanse edilmiş bir e, evet. e, endüstri kapitalizmi. Yani bugün ne büyümeyi neyi konuşuyorsak bu endüstriyel kapitalizmi. ona borçlu evet. olduğumuzda biliniyor büyük ölçüde. Bir de tabii deminki konuya ufak bir ilavede bulunayım izin verirseniz. Yani Sovyetler Birliği'nin uyguladığı şeyde büyüme ve planlı bilmem ne Stalinist ama Stalin'den sonrası da şüphesiz ki devam eden Aral Gölü dünyanın dördüncü büyük Künki. iç denizi tamamen bir Haritadan evet. silindi, silindi yani. Evet. Evet. E, tabii benzer şeyleri her yerde e, görmek mümkün e, ben biraz e, Fikret'in bahsettiği yani bu ve yani çok iyi, güzel bir şekilde enerji e, sorusu buraya geldi biz de böyle tam programdan önce konuşuyorduk bir ara biz e, böyle Türkiye Türk devlet büyüklerimizin büyüme odaklı beyanatlarını toparlıyorduk özellikle yani, <gülüyor> bir... Kalın bir oluyor. <gülüyor> yani ben böyle bir bir ara bir tarama yaptım ve o zaman Çevre ve Orman Bakanlığı olan adı e, işte Eroğlu'ydu, Veysel Eroğlu'ydu da Böyle her e, HES açılışında yani çevreyle ilgili yapı, yapı yani HES olabilir bu ama yani çevreyle ilgili herhangi bir açılışta yaptığı her beyanatta bu kadar büyüyeceğiz, bu kadar istihdam yaratacak. Yani bir ülkenin Çevre ve Orman Bakanı bundan yani dem vuruyorsa bu çok şey yani manidar bir şey. Ondan sonra şey falan konuşmaya başladık. Evet. mesela DSE'yi bu ülkedeki en böyle şey e, epitom, e, modernleşmeci büyümeci şeydir te, e, kurumdur ve Türkiye Başbakanlarının hiç azımsanmayacak bir kısmı DSE'yi genel müdürlüğünden gelir falan ve böyle mesela bu şey beyanatını Tayyip Erdoğan'ın su akar, Türk bakar e, şeyinin beyanatını daha geniş olarak okuduğunuz zaman yani tam bir büyüme güzellemesi yani ve Tam bir böyle büyümek için tabii ki her şeyi yani toprağımız varsa toprağımızı işte suyumuzu havamızı her şeyimizi tabii ki enerji üretmek için kullanacağız. Yani deli misiniz kullanmayacak mıyız? E bunun yanı sıra işte enerji işverenleri sendikasının böyle birkaç sene önce bir beyanatı vardı. Bu işte tam vatan hainliği yani büyümemizi istemeyenler vatan hainlidir. Ee, ama yani Süleyman Demirel'in falan GAP'la ilgili yaptığı beyanatlara baktığınız zaman da bu sadece bir büyümek, para kazanmak işte hani ya da işte gelirin artmasının ötesinde gerçekten Türkiye'de özellikle bu batılılaşma, modernleşme falan fikriyatıyla o kadar içecek ki yani GAP bir Türkiye sevgisidir, bu her şeyi aşan bir şeydir falan diyor Süleyman Demirel. Yani böyle Büyük bir, Türkiye, hani evet. hani bir gerçekten bir fetişizm var işin içinde. Ee, ve enerji gerçekten bunun önemli bir tarafı ve bunu biz tabii açacağız ama şimdi bu sosyal maliyetlerinin falan filan ötesinde yani büyüme zaten herkes ihya eden bir şey değil. Yani özellikle kapitalist büyüme yani Türkiye büyüdü yüzde bilmem kaç deyince yani sen ben bizim hayatımıza iyi bir şey olmuyor yani bunu anlatmak çok, çok zor evet, yani hayati. bunu bu böyle bir yanılsama ve çok güçlü bir yanılsama. Bir de izle, izle, bir şey daha küçük bir parantez açayım. Yani şey de bu programın başlaması da şeye çok denk geldi. Yani zaten artık her şey zamanlama olarak denk ve dar zamanda kısa paslaşmalar. Bu IPCC dediğimiz hı hı. işte Hükümetler Arası iklim Değişikliği raporunun Birleşmiş Milletler'in en büyük bilim kurulunun çok net olarak da koyduğu bir şey var ortaya. bu büyümeden az bir şey feragat ederek bu korkunç felaketi önlemek de mümkün olduğunu gösterdiler. Bence en umut verici tarafı bir umut verici taraf bulacaksak bu korkunç felaket senaryoları içinde hepsi gerçek olan o da bu yani 1000 bin, binde %0.06 ortalama medyanla tüketimden kurt, şey yapılabilirse indirim yapılabilirse Bu mümkündür diyorlardı. Bunu herhalde konuşmak da çok yerinde olacak. Evet. Yani. yani biz biraz daha bu işin hani felsefesini öne çıkartmak istiyoruz. Yani o büyüme fetişizmini biraz e, dekompoze evet. edelim, onu açalım, onu tartışalım istiyoruz. Tabii ki bu tür teknik raporlara gireceğiz. O raporların kritikleri de var, alternatif raporlar da var. Ama netice itibariyle... E, yani, Dünyanın geleceğini düşündüğümüz zaman ve böyle çok uzak yıllara da gitmemiz gerekmiyor. Yani 2030'lar, 2040'lar senaryolarına baktığınız zaman ve hatta yani günümüze baktığımız zaman, yani artan e, sel felaketlerine baktığımız zaman, tayfun e, ya da diğer çok kuvvetli fırtınaların prevalansına baktığımız zaman çok net bir şekilde bu işin gidişatının aslında... Ne kadar da kötü olduğunu görmekteyiz. Ve bunun maliyetlerinin nasıl da eşitsiz bir şekilde dağıldığını da hissetmekteyiz. Yani şüphesiz iklim değişikliği herkese etkiliyor da bazılarını e, değil mi? Daha fazla, <gülüyor> daha fazla daha e, etkiliyor. Bunları da biraz açmamız gerekiyor. E, ve e, hani olayı sadece iklim değişikliğine de... Biz indirgemeyelim istiyoruz. Daha genelde bir ekolojik tahribat var. E, bu büyümenin getirdiği ekolojik tahribat var. Ve de yani Bengi bahsetti. Onu da e, kaşıyacağız hep programlarımızla. Hani büyüyoruz da mutlu mu oluyoruz? Büyüyoruz da refahımız mı artıyor? Çok önemli. Evet. Hem olayın bir eşitlik boyutu var. Hem de... E, hani, Daha fazla parası olan kişinin daha mutlu olduğuna dair e, yapılmış rivayet. çalışmalara baktığımız <gülüyor> zaman evet bunun büyük ölçüde rivayet olduğunu da özellikle Avrupa üzerinde yapılmış çalışmalara baktığımız zaman bunu da görmekteyiz. Bu çalışmaları da e, dinleyicilerimizle paylaşacağız. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut çok teşekkür ederiz. Ee... Hoş geldiniz. Hoş bulduk programa. Pek. Bildiğimiz ekonominin sonu programını bundan böyle şimdilik her 15 günde bir bu saatte sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatalım ve böylece kapatalım. Çok Oo. teşekkürler. Teşekkürler. Açık Gazte. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.